Canım çok acıdı ve yaptığım işin köylülerimizin yararına olduğunu düşündüğüm için ihtiyarı düşünemez oldum. Sizin söylediklerinizi çevirdiğim bana küfür etti dedim. Şapkası değişik komutan yanındakilere fısıltıyla bir şeyler söyledikten sonra beni çekip çadırın kapısından dışarı fırlattı. Dünyanın en yalnız ve pis insanı gibi hissettim kendimi. Aynı anda da gece koluma giren arkadaşın çok kötü dövdükleri için mi bize ele verdin dediğini anımsadım. Korktum ama korkum o kadar büyüktü ki korkumdan ürktüm. Her yer asker kaynamasa hemen koşup oradan uzaklaşacaktım. Kendimi dünyanın en çaresiz insanı olarak düşünürken biraz önce beni çıkardıkları çadırın içinde bir gürültü oldu. Geriye dönüp baktım, iri yarı Alman askerleri bana söylenen ihtiyarı havada uçururcasına çadırdan çıkarıyorlardı. Bir süre havada uçurduktan sonra da bir tahta parçası gibi şapkası değişik komutanın ayakları dibine attılar. Askerlerin yere attığı yaşlı adamın bağırmasına fırsat kalmadan şapkası değişik komutan tabancasını çekti ve ateşledi. Yaşlı adamın kafatası sert bir karpuz kabuğu gibi parçalandı. Vücudu birkaç kez çekilen bir lastik gibi uzayıp kısaldıktan sonra bacakları kıvrıldı ve öylece kala kaldı. Almanların terk ettiği çiftliklerde konaklaya konaklaya köyümüzden uzaklaşıyorduk. Almanlara tutsaklığım sırasında bizi her hareket ettiğimiz konaklama yerinden sonra sıraya dizip tek tek sayarlardı. Ama Ruslar sayma zahmetine katlanmıyorlardı. Onlar bu işi daha kolay yapıyor, konakladığımız çiftliklerde kimse saklanmasın diye hareket etmeden önce konak yerimizi ateşe veriyorlardı. Alevlere bakarak da araşo diyorlardı. İlk günlerde bu sözcüğün anlamını bilmediğimiz için onlara katılmıyorduk ama sonra bu sözcüğün anlamını öğrenince biz de onlara katıldık. Ruslar ne bize karışıyor ne de Almanlar gibi eziyet ediyorlardı ama onların yerine bizim askerler etmediğini bırakmıyorlardı. Bizimkiler bize eziyet ederken Ruslar bizimkilere şaşkın şaşkın bakıyordu. Onların eziyet etmelerini onaylamasalar da engel de olamıyorlardı. Her günümüz bir öncekinden kötü geçiyordu. Beni en fazla kendimden utandıran köylerden geçerken bizimkilerin köylüleri toplayıp onlara bizi hain olarak tanıtmalarıydı. Köylüler de ömürlerinde ilk kez hain gördükleri için birden heyecanlanıp, Ağız dolusu söyleniyorlar ve üstümüze taş yağdırıyorlardı. Ağız dolusu suratımıza tükürmeleri ise en hafif cezalarıydı. Buna alışmıştık da. Bereket ki bu durum uzun sürmedi. Rus sınırına yaklaştıkça bizimkiler birer ikişer kaçmaya başladılar. Kalanlar da dili pek iyi bilmiyorlardı. Ruslarla bizim aramızdaki iletişimi tam olarak sağlayamıyorlardı. Ben Ruslara birçok şey anlatmak istiyordum ama bizimkiler benim anlattıklarımı bir iki sözcükle onlara anlatınca benim canım sıkılıyordu. Bu duruma çok kızdım. Rusça öğrenmeye karar verdim. Çok az Almanca bilen bir Rus askerine Rusça öğrenmek istediğimi söyledim. İyi biriydi. Kabul etti. O günden sonra hızla Rusça öğrenmeye başladım. ''Konakladığımız eski Alman çiftliklerinde ilk işim yazılmamış kağıt bulmak oluyordu. Sonra da bu kağıt parçalarına durmadan Rusça sözcükler ve harfler yazıyordum. Yürüdüğümüz zamanlarda da yazdıklarımı ezberliyordum. Rusça öğrenmek kısa zamanda işime yaradı. Rus askerleri bana güveniyor, Alman radyolarından dinlediklerimizi onlara anlatmamı istiyorlardı. ''Konakladığımız zaman öteki tutsakların ellerini birbirine bağlıyorlardı.'' Ama benim ellerimi bağlamıyorlardı. Bazen dolu tüfeklerini bile bana taşıtıyorlardı. Yemekleri bol olduğu zamanlarda da beni kendilerinden ayırmıyorlardı. Öyle çok yürüdük ki ayaklarımızdaki ayakkabıların altları delindi. Yürüyorduk kuzeye doğru. Ne zaman son bulacağını ne askerler ne de biz biliyorduk. Bazen askerler değişiyordu ama biz hiç değişmiyorduk giderek yaşamımız tekdüzeleşiyor. Bazen saatlerce birbirimize bir tek sözcük bile söylemiyorduk. Arada bir yeni gelen emirlerle küçük değişiklikler de olmasaydı hemen hemen günlerimiz birbirinin aynıydı. Hemen her gün köylere uğrar, önce yiyecek bulur, sonra da eski Alman çiftliği ya da konaklayacak yer arar, konaklardık. Her günümüzün aynı olmasına karşın benim yaşantım diğerlerine göre Biraz daha renkliydi. Çünkü bazen yemeğe yardım ediyordum, bazen arkadaşların giysilerini yanıyordum, bazen de Rusların sırtında çıkan çıbanları patlatıyordum. Bu çıbanlar bizde çıkmıyordu ama Rus askerlerinin vücutlarından bu çıbanlar eksik olmuyordu. Çıban sıkma konusunda epeyce uzmanlaşmıştım. Önce askerlerin sırt kaslarını yumuşatıyor, kızarık bölgeyi yağla obuşturuyor, sonra da tırnaklarımın arasına aldığım çıbanı patlatıyordum. Çıbanı patlayan asker önce irkiliyor, sonra da rahatlıyordu. Sıcak bir günün akşamı, genç bir arkadaşımız hastalandı. Her yerinden ter akmaya başladı. Ruslardan aldığım bir bezi ıslatıp vücudunu silerken, arkadaş katılaşıp kaldı. Mezarına bakarken, babamın ölümünü anımsadım. Onun böyle zoraki ölümü, babamın ölümüne çok benziyordu. Alman kamplarından yeni dönmüştüm. Babam tezkere alıp eve geldi. Yine çok öksürüyordu. Hemen hemen öksürükten hiç uyuyamıyordu. Çok da zayıftı. Annem çırpınıyor, onun için bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Ama hiçbir şey yoktu. Annemin çaresizliğine baktıkça üzülüyor. Bir şeyler yapmak istiyordum ama yapamıyordum. Ormanda ne yaban domuzu ne de canlı bir kuş kalmıştı. Savaş bütün canlıları da alıp götürmüştü. Savaştan kurtulan tek tük canlı da köylülerin elinden kurtulamamıştı. Nehrimiz de hızlı aktığı için balık da tutamıyorduk. Babama ilaç almak umuduyla kaç kez Sopron'a gittimse beni kente sokmadılar. Babamın arkadaşı Topal Doktor da kaybolmuştu. Kimi Almanların öldürdüğünü, kimi de komitacıların kaybettiğini söylüyorlardı. Annem de ben de babamın her gün yavaş yavaş öleceğini düşünüyorduk. Ama bir gün ağzından kan geldi. Biz kanı temizlemeye çalışırken babam uzun süre can çekişip sonra öldü. Babamın ölümünden sonra Margaret günlerce durmadan ağladı. O güzelim gözleri gözyaşlarına karıştı. Gözlerinden akacak yaşı kalmayınca da umutsuz bir boşluğa düşmüş gibi hep sustu. Ne kadar konuşturmayı denediysem de başaramadım. O sırada Rusların büyük şehirlere girdiğini haber aldık. Çok geçmeden de Rus askerlerinin köyümüze geleceğini duyduk. Ben haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için köye gitmiştim. Haber doğruydu. Herkes bir suskunluğa bürünmüş bekliyordu. Ben de kendi suskunluğuma gömülmek için evimizin yolunu tuttum. Kapıyı açıp içeri girince annemin Margaret'in tavana asılı cesedine donuk donuk baktığını gördüm. Haykırarak kardeşimin bacaklarına sarıldım. Kafamı duvarlara vurmaya başladım. Birden başım döndü, bayılıp yere düştüm. Uyandığımda annem hala Margaret'in cesedine bakıyordu. Onu kucaklayıp yatağına götürdüm. Margaret'in asıl olduğu ipi kesip cesedi aşağı indirdim. İpi keserek Margaret'i ölmemiş gibi yatağına yatırdım. Belki gece beni çağırır diye kıvrılıp ayak ucunda yattım. Sabahleyin onun uyanmayacağına kendimi inandırdıktan sonra... ...götürüp babamın yanına gömdüm. Annem o günden sonra, her gün öğleden sonraları gidip babamın mezarıyla Margaret'in mezarının arasına oturup geç saatlere kadar ağlıyordu. Gündüzleri gidip sırtıma alıp eve getirsem de geri gidip ağlamasına devam ediyordu. O da iki oğlunun, kocasının ve kızının acısına fazla dayanamadı. Bir sabah annemi de yatağında katılaşmış buldum. Onu da babamla Margaret'in yanına gömdüm. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yalnızlığımı biriyle paylaşmak için sık sık köye gidiyordum. İşte o günlerde Simon'la arkadaş oldum. O da benim gibi yalnızdı. Onun evine gidip gelirken bizim gibi yalnız kalan Maria'yı tanıdım. Maria Simon'un komşusuydu. Öyle yabana atılır bir kadında değildi. Sert sert yürüyüşü, biraz annemin yürüyüşüne benziyordu. Eğlendiklerinden birkaç gün sonra kocasıyla Simon askere gitmiş, Simon geri dönmüştü ama onun kocası dönmemişti. Bir kocası değil, kardeşleri de cephelerde vurulmuştu. Gençlerin ölüm haberini alan yaşlılarda, güçlerinin en son damlası kaybolmuş boksörler gibi ölüme yenik düşmüşlerdi. Maria da benim gibi yapayalnızdı, ona sığındım. O da cömert davrandı. Evlendikten sonra yoksulluğumuzu düşünmeden... ...ölenlerimizin yerine... ...çocuk yapmaya başladık. Belki de... ...yalnızlıktan kurtulmak içindi. Bilmem... ...kurtulabildik mi? Çocukluğum... ...bir çizgi benim. Çizilmedi... Ve çizilmeyecek. Altı yıl süren bir uzun yürüyüşten sonra bir gün iri yarı bir Alman subay önümüze çıkıp evlerinize gidebilirsiniz dedi. Açlıktan kemikleri fırlamış yüzlerce insan birbirimize bakarken Alman askerler araçlarına binip gittiler. Biz bunu oyun sanarak bir süre yerlerimizden kıpırdamadık. Almanlar iyice gözden uzaklaştıktan sonra hep birlikte koşmaya başladık. Koşumuz tam iki gün sürdü. Çünkü Almanlar bizi yollardan ve şehirlerden uzaklarda tutuyorlardı. İki gün sonra karşılaştığımız köylülerden Sopron'un yolunu öğrendik. Yakındaki bir istasyonda bindiğimiz trenle Sopron'a, oradan da bir başka trenle köyümüze geldik. Daha önce beni hainlikle suçlayan arkadaşlar birçok kez ölümden kurtardığım için evlerine gitmeden önce sarılıp beni öpüyor, sonra da canlarını bana borç olduklarını söylüyorlardı. Evimize yaklaştıkça annemi düşündüm. Hala kapımızın önünde durmuş, beni mi bekliyordu, yoksa benden umudunu kesmiş miydi? Alman subayın boğazıma bastığı yerde bir süre oturdum. Tarlalarımıza baktım. Gittiğim gün adım bile attırmadıkları tarlalarımıza... Sonra eğilip toprağa öpmek isteği içimi doldurdu. Toprağa öptükten sonra da gülümseyerek evimize doğru yürüdüm. Bahçede beni karşılayan annem iki gün önce ayrılmışız gibi göğsünden çıkardığı Anton'un son mektubunu bana uzattı. Gözünün yaşını silerken de oku dedi. Anneciğim, artık Cephe'ye gönderecek kimse kalmadı. Şimdi sıra bizde. Bu mektup elinize geçtiğinde ben çoktan cephede olacağım. Başkalarına öğrettiğim gibi ben de çabuk ölmemeye çalışacağım. Bunu ne zamana kadar başarabilirim bilmiyorum. Ama sizin yanınıza sağ olarak dönmek için elimden geleni yapacağım. Sizi göreceğim zamana kadar hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum. Anton ben mektubun tarihini ararken annem Stefan'ın haberinden iki hafta sonra bu mektubu geldi. Mektubundan beş gün sonra da bir subay haberini getir dedi ama tümcesini bitiremedi. Başka bir şey de konuşamadı. Pencereden beni gören Margaret bana doğru koşarken annem hıçkırarak yürüyüp içeri girdi.